Selman, emirli sırasında 5000 bin dinar maaş alırdı. İdaresi altında üç bin nüfus bulunuyordu. Adi bir evde oturur, aldığı maaşı fakir ve miskinlere dağıtır, kendi el emeğini yerdi. Kölelerinden birisinin, ''Bana akti kitabet yap.'' diye istirhamı üzerine Selman, ''Parayı nereden bulacaksın?'' diye ona sormuş. ''Dileneceğim.'' cevabını alınca da, ''Sen halkın kirini mi bana yedirmek istiyorsun?'' demiştir. Kendisi emir iken, Ebu Kulabe ziyaretine gittiğinde hamur yoğurduğunu görünce, ''Valiler hamur yoğurur mu?'' demiş. O da, ''Evet, ben hizmetçimi bir işe gönderdim. Aslında onun yoğurması gerekirdi. Fakat hizmetçiye iki hizmeti yüklemekten tiksindim. Hiç değilse gelinceye kadar onun hizmetini göreyim.'' dedim. Karşılığını vermiştir. Zühdü takvası çok meşhurdur. Bir gün Medine'den çıkmış, beraberinde misafirleri kırda oturuyordu. Havada kuşları görünce, ''Keşke sizden bir kuş, bir de şu dağdan bir geyik bana gelseydi. Ben de sizi misafirime ikram etseydim.'' derken daldı. Biraz sonra bir kuş, bir de geyik geldi. Başını kaldırınca, ''Elhamdülillah, geldiler.'' dedi. Misafirler hayrete daldılar. Subhanallah. Dileğin ne çabuk yerine geldi. Bunun üzerine Selman, Hayret mi ediyorsunuz? Haberdar olun ki, Allah Teala'ya cidden boyun eğen kimseye, Hiçbir şey isyan etmez. Cevabını verdi. El-Mevâhibu-s-Sermediye'ye bakınız. Orada otuz kadar kerametleri ve üstün ahlakı sayılmıştır. Müslim'in tahriş ettiği bir hadiste, Selman bir gence şöyle nasihat etmiştir. İlk önce sokaklara girenlerden, ve geceleyin sokaklarda dolaşanlardan olma. Zira sokaklar şeytanın muharebe meydanıdır. Bayraklarını sokaklara diker. Yine bir gence nasihat ederken, gizlide Allah Teala'ya yalvar. Ağla ki Allah Teala da seni halk nazarında yücelsin demiştir. İrşad ve tebliğde üstün manevi hilafetini, tabi'inlerin büyüğünden, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekri Sıddîk Kudüs'e Sirru'a devrettikten sonra Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında yani Hicri 35'te 250-300 yaşındayken vefat etmiştir. Seyyidunel Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekri Sıddîk Kudüs'e Sirru selman Pakı Farisi'den manevi hilafet almıştır. Medine'de fukahi sebeadan biriydi. Eyüp Sehtiyani Kutsesi Ruh diyor ki: "Ben Kasım bin Muhammed'den daha faziletli bir insan görmedim." Adaletiyle meşhur olan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh da zahiri hilafet de Kasım'ın hakkıdır. Bana kalsaydı ona verirdim." demiştir. Ashabı Kiram'dan sonra Kasım bin Muhammed Kutsesi Ruh, Harice bin Zeyd, Said bin Müseyyeb, Orve bin Zübeyr Ubeydullah bin Abdullah, Ebu Bekir bin Abdurrahman, Süleyman bin Yasar adlı zevata, fukahai seb'a denilir. Bunlar Medine'de ilmi neşrettiler.